أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا وجوههم قتر ولا بلة أولا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 والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترفقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما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 orada ebedi olarak kalacaklardır. Ve oyume nahşuruhum cemian thumma naqulu lillezina eşreku makanukum entum فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُونَ Biz onların hepsini bir gün toplarız.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 Munalika tablu kullu nafsima ma aslafat. ila anhum ma İşte orada herkes geçmişte yaptığından imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gider. Bul men yuzukukun min es-sema'i vel ardı emmen yemliku's-sem'a vel absara ve men yuhricu'l-hayye min'l-meyt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 وَفَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الْضَلَالِ فَا اَنَّا تُصْرَفُونَ İşte gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Gerçekten sonra sapıklıktan başka ne vardır? Öyleyse nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? كَذَٰلِكَ حَبَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ Böylece, parsık olanlar hakkında, Rabbinin söylediği, onlar iman etmezler sözü gerçekleşmiş oldu. قُلْ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 İlkin yaratır sonra tekrar diriltip geri çevirir. Öyleyse nasıl doğru yoldan çevriliyorsunuz? Ul <gül> hel min şurakâikum men yehdi ilal hak? Kulillâhu yehdî lil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 بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيقُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعِيلُهِ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve henüz yorumu da kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Hayır, onlar,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 bozgunculuk yapanları daha iyi bilir. Ve in kazzebû fe kul li amelî ve lekum amelukum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 ben de sizin yattığınızdan uzağım. İçlerinden sana kulak verip Kur'an'ı dinleyenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akıllarını da kullanamıyorlarsa... Sen mi duyuracaksın onlardan sana bakanlar da vardır fakat körleri hele basiretleriyle de görmüyorlarsa sen mi doğru yola ileteceksin İnna Allah la yadlumun nashe shi'ah, ولَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah insanlara hiçbir zulüm yapmaz. Fakat insanlar kendilerine zulmediyorlar. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَلَّمْ يَلْبَثُوا اِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدَ خَسِرَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ وَمَا كَانُوا Onları bir araya toplayacağı gün, sanki aralarında sadece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 Sonra Allah onların yaptıklarına da şahittir. وَلِكُلِّ أُمَّكِ الرَّسُولُمْ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بينهم, بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ بِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٌ اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ De ki,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 Azap başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? İnanmayanlara, şimdi mi inandınız? Oysa siz onu acele istiyordunuz denir. Sonra haksızlık yapanlara, tadın sonsuz azabı. Siz sadece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 Rabbim hakkı için O gerçektir ve siz O'nu engelleyemezsiniz. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرٌ مَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 O yaşatır ve öldürür. Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz. يا أيها الناس قد جاءتكم نو عضة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدوء ورحمة للمؤمنين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 Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle evet yalnız bunlarla sevinsinler. Bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Kul araytum ma enzel Allah'u lekum min rizqin <Sessizlik> fe cealtum minhu haramen ve halala Kul araytum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 İnsanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. وَمَا تَكُونُ ف۪ي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا Vama yezdug al Ey Muhammed.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 evye bilin ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir ve <Sessizlik> onlar iman edenler ve kötülükten sakınanlardır. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي Onlar için dünya hayatında da, ahirette de bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte büyük kurtuluş budur. ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم ey Muhammed inkar edenlerin sözleri seni üzmesin çünkü bütün kudret Allahındır o her şeyi işitir ve bilir ela <gülüyor> in Allah'ın mafti, sana ve benimle birlikte olduğumuz ve benimle birlikte olduğumuz ve ve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 Sübhanehu huval ghani, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, in indekun min sulkanin bi hada, etekulune alallahi ma la te'lemoun. Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz.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 onlara şiddetli azap tattırırız. Ve tulalalehim nebe nuh iz qala liqumihi ya qawmi in kana kebru aleikum maqamun ve tezkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkelt. Fa Amerkum ve şurakakum, tüm melayken amerkum, gümme, tüm melayken amerkum, gümmeten, tüm mazdulü iley ve latuzrın. Ey Muhammed, onlara.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 فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَمَّمَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَاَغْرَقَنَا الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْضُرْ كَيْفَ كَانَ Yine de onu yalancı saydılar.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 Onlar da Musa'ya sen bizi Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çevresinde, yeryüzünde büyüklük yalnız ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz. dediler. <gülüyor> Firavun bana bütün bilgi sihirbazları getirin dedi. فَلَمَّا <Sessizlik> جَاءَ Sihirbazlar gelince Musa onlara ortaya atacağınız şeyi atın dedi. لَمَّا أَن قَالُوا لِمُوسَىٰ مَا جِئْتَ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا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 وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَفْكَلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ Musa, ey kavmim! Eğer Allah'a iman etmişseniz ve O'na teslim olan kimselerseniz, yalnız O'na güvenin derim.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 Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar dediler. Ve evhayna ila Musa ve ahiyhi ente bevwe ali bi misra buyuten ve cealuu buyutakum kibeleten ve ve Musa'ya ve kardeşine Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye yönelen birer namazgah yapın ve namazı kılın diye vahyettik. Ayrıca Musa'ya iman edenleri müjdele dedik. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا ليضل عن سبيلك ربنا طمس علينا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 Allah'ta Allah da ikinizin duası da kabul edildi siz dürüst olun bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın dedi wajawazna bibani إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا فأتبعهم فرعون وجنوده بغوا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمن Vallamet, onu la ilahe illa Allah. Amanet bhi bano İsra'ile, ve ana min al Biz İsra'il oğullarını denizden geçirdik. Firavun ve orduları da zulmetmek ve düşmanlık yapmak için peşlerine düştü.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 Bedeninle kurtarıp koruyacağız dedik. Doğrusu insanların çoğu bizim ayetlerimizden habersizdir. وَلَقَدَ بَوَّعْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدَقٍ وَرَزَقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ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 Sonra ayrılığa düştükleri hususta kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Ve in kunti fi şekkin mimma enzelna ileyke fas'alillezine yatraunel kitabe min qablik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 وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الخاسرين. Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma, yoksa zarara uğrayanlardan olursun. اِنَّ الَّذ۪ينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِنَةُ la لَا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ Üzerlerine Rabbinin azap sözü hak olanlar, kendilerine bütün ayetler gelse bile, can yakıcı azabı görünceye kadar iman etmezler. فَلَوْ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا ايمانها الا قوم يونس لما امنوا الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين كشك Azabı görmeden iman edip de imanı kendisine fayda veren bir memleket halkı olsaydı. Sadece Yunus'un kavmi azaptan önce iman edince biz de kendilerinden dünya hayatında rezillik azabını kaldırmış ve onları belirli bir zamana kadar yaşatıp faydalandırmıştık. Walehuşa <Gülüyor> Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi de mutlaka iman ederdi. Öyleyse mümin olsunlar diye insanları sen mi zorlayacaksın? وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَجَعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını iyi kullanmayanlara verir. قُلِنْ بُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ De ki, göklerde ve yerde neler olduğuna bir bakın. Ayetler ve uyarılar, iman etmeyecek bir kavme hiçbir fayda sağlamaz.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 Haydi bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Sonra biz peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarıyorduk. İşte müminleri de böylece üzerimize bir hak olarak kurtarırız. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي توفيكم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 Fman ihtida, f inna yahtidi l nefsii, wma uzlle, f inna yuzll aliha, wma ana De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek olan Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse,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 İçerisinde itikat, ahiret, sevap ve ceza gibi konular yanında, Hz. Hud'dan başka Nuh, İbrahim, Musa, Salih ve Şuayb gibi birçok peygamberden de bahsedilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim Elif, Leam, Rahim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 وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مَّسْمُونٍ وَيَأْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فضلة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 eğer yüz çevirirseniz, şüphesiz ki ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım. İlallâhi mergi'ukum ve huve alâ kulli şeyin kadîr. <gülüyor> sizin dönüşünüz yalnız Allah'adır. Onun her şeye gücü yeter